we hebben hier een aantal geleerden die zeggen dat de abtest niet mag worden gebroken. De meeste geleerden zijn het meteen meteen eens. De meeste geleerden zijn het meteen meteen eens. De meeste geleerden zijn het meteen meteen eens. De meeste geleerden zijn het De meeste geleerden zijn het meteen meteen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 Abdest bozuluyorsa, o zaman, usulden sonra abdest alması vaciptir. Imam Elbani Rahimola, <gülüyor> Hambari Fukasen, Birkusmanaigure, Boselikla, Ebn Taimio, Abnil Kaimel Jauzie, Yolaki, Kishi Eline, Fergena, Shehuet, Ile Daderse, Op test Shehuet Sis Daderse, Op test bozelmas, Abu Hanifanadio Rahimola, Sis Lu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 O zaman Müslüman şuna riayet etmesi gerekiyor. Her ne kadar bu gibi görüşler varsa da bir erkek hanımını şehvet ile öptüğü zaman veya şehvet ile musafaha yaptığı zaman veya el değdiği zaman o zaman abdest alması ihtiyat babından dolayı en eftalıdır. Dolayısıyla bize düşecek olan görev böyle anlarda ister fercimiz olsun ister hanımımız olsun elimiz ona değdiği zaman şehvet ile olunca abdest alırız. Şehvetsiz olursa abdest almadan ne yaparız? İlk abdestle namazımızı kılarız. İşte burada Aleyhisselam dikkat ediyorsanız burada bazen böyle bazen böyle yapıyordu. Ha o zaman biz bu zamanki banyolarda bu zamanki banyolar ter temiz seramik yahut da e, mermer cinsinden olduğu için yahut da beton cinsinden olduğu için bir de bundan öte aynı zamanda terlik de giy giyiliyor. Su da birikiyor. He. Dolayısıyla su da birikmiyor. O zaman gusül abdestten önce abdest aldıysa gusül bittikten sonra ikinci bir abdest almasına gerek yoktur ve İmam el-Bendi diyor ki daha doğrusu sünnete aykırıdır. Ey abdest almaması lazım. Niçin? Çünkü banyo esnasında kişi eline fercini elinin fercine değdirdiği zaman ne şehvetlededir miyor zaten? Normal olarak banyosunu yapıyor. He, temizlik babından. Dolayısıyla ikinci bir abdest alması sünnete aykırıdır. Nurun ala nur, öyle bir var mı? Yok, o yani peş peşe değil, vakitle vakit arasında. Örneğin, şimdi mesela abdest, ab, e, ölen, namazını, ölen namazında abdest aldın, ölen namazını kıldın, ikinci namazı geldi, abdestlisin sen. Tekrar abdest almanda bir veis yoktur. Yalnız, nurun ala nur hadisi bu hadis zayıftır. İmam Elbani, Süren-i Tirmid'de diyor ki...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 Rawi tarafından ne yapılmıştır bu hadise? Sıkıştırdı. Ay hadisi konuşurken ondan sonra bu cümleyi de konuşmuş. Ondan sonra bu hadisi ondan alan kişiler bu cümle hadisten olduğunu tahmin ederek parantez açmadan hadise dahil, hadise dahil kılınmış. Dirajani. He, evet, evet ey nehem. Dolayısıyla bu nedir? Bu kelime şerdir diyorlar alimler. Ha, hadisten değildir ama tekrar abdest alması nedir? Sünnete uygundur. Bir sakıncası yoktur. Anjaar, hier zeggen we: "Pechpech". Nu haal je een aptest. Je hebt van begin tot eind een aantal aptests gehaald. "Ja, een aptest is een soort aanbod". Ik haal weer een. "Een aptest is een soort aanbod". Ik haal Ali een. Twee, drie keer, vijf keer, alsnog. Wat is dat? Dit een hadith van de Profeet (s). De Profeet (s) heeft zo'n aptest niet De mensen hebben ook geen van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 braakarak hadis imam abu hanif aynı is dat het hadis is en het hadis van de schrijver en de schrijver heeft een reden voor het imam hajar al asqlan is een persoon die een hadis heeft en hij Ayaklar, verschillende meningen Neapur, het hadis. de meningen van de geleerden zijn verschillend. de meningen van de el zijn verschillend. de en je kunt hier, je kunt hier, je kunt hier, je kunt hier, je kunt hier, je kunt toprak orada, ee, toprak veya Toprak hier, je su hier, je Yoksa hier, je kunt hier, je kunt hier, je kunt de je kunt hier, je temizlik babından je kunt hier, je kunt Temizlik je kunt hier, je gayr-nazif Fel kunt hier, Eğer o yer temiz değilse, yani ayakları toprakla veya da başka şeylerden kirlenince tahmin ediyorsa, o zaman ayaklarını abdestten şey husülden sonra bir daha uygundur diyor. Ve ille fettakdim eğer öyle bir şey söz konusu değilse, o zaman abdestini husülden önce baştan sona kadar yapıp ayaklarını teakhir etmemesidir. Ey sünnete aykırıdır teakhir ederse dolayısıyla ik etmemesi sünnete uygundur. Tabii ki mensen Malik zo bu hadisi söylerken diğer hadisi eğer bu hadisten haberi yoksa şimdiki Boe haberi olduğu gibi çünkü şimdiki al bütün hadisler kitaplarda toplandığı için bu hadisleri görünce yani zieler dan hebben die dikkat ediyoruz hebben bunu rivayet ediyor bu hadisi die zieler dan dan dan dan dan dan dan dan dan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 Iman Malik rahimahullah, ja bu hadisi görmemiştir. Veyahut da bu hadis o an için onun yanında sahih olmadığından dolayı böyle bir görüşe var, böyle bir görüşe varmıştır. Doğrusu, kişi muhayyerdir burada. İster abdestini baştan sona kadar alsın, ister ayaklarını, ayakları gusul abdestten sonra alsın bir sakınca yoktur. Bazen bunu yapar, bazen bunu yapın. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu da yapmış, bunu da yapmış. İllet Çünkü Aleyhisselatü Vesselam burada illete değinmemiştir. Buradaki illete değinmemin de, kim değiniyor? İmam Malik rahimeullah. Yani bu onun kendi onun kendi görüşü. Eğer diyor yer temiz değilse veya o da ayakları kirlenecekse, tamam mı? O zaman ayaklarını tehir etmek daha uygundur diyor. İmam Elbani rahimeullah ve kal şeyh Elbani rahimeullah fi'l irwa. Ve hadha nasun ala cevaz was gısl'ir riclein fi'l gusl bi hadith hadis Bundan önceki ne diyor Aisha radıyallahu Baştan sona kadar ey anamaz Namaz için alınan abdest gibi abdest alıyordun. Ve leallahu sallallahu aleyhi ve sellem kane yefa'lel amreyn diyor. Imam Elbani Bani Rahman, diyor ki, Wallahu alem diyor, Her ikisini de yapıyordu. Yani bazen bunu ey meymunenin öne sürdüğü hadis, bazen bunu ey Aisha'nin öne sürdüğü hadis. Târaten yagsur ricleyhimâ al u fihi, fîhi ve târaten yu'akhir ghaslihimâ ila âkırul gusûl. Bazen böyle yaparmış.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 Jok, Shafi'i deze, of andere mezhebëren of de sahih gøre tercih ediyorsa, o zaman, bazen bunu yapar, bazen bunu yapar. <gülüyor> Sekizincisi ise, diyor ki, Ademul vudu ba'del gusli. Ey, gusulden sonra abdestin alınmaması. Niçin? Çünkü başta abdest almış. Yani gusulden önce abdest aldığı için, Gusul bittikten sonra Tekrar bir abdest alması sünnete aykırıdır Diyor al <gusul> An de netaij anha Dierki. Een geaige teradiyallah. Enen. Zei. Het. Kana. Rasool. Allah. Sallallahu. Alaihi. Wasallam. Ygtsel. En. Yccel. fecir namazı En. Salat. De. Ghadat. Salat. De. Ghadat. En. Fajirna. Mazur. En. Naa. Tam. Tekrar. ayrı bir abdest aldığını görmüyordum Ve hatırlıyorsanız Bundan önceki dersimizde gusul babında ne demiştik? Demiştik ki, Validemiz Aisha radıyallahu anh de diyor ki, cünüplükten dolayı, cünüplükten dolayı, gusul abdesti alacağımız zaman Allah Resulü aleyhisselatü vesselam beraber banyoda ne yapıyorduk? Banyoda ikimiz beraber yıkanıyorduk. Burada çünkü ummeni Aisha el aleyhisselatü vesselam şimdi bir erkek banyoya girdiği zaman hanımı onun yanında değilse o hanım erkeğin banyonun içinde abdest alıp almadığını nereden bilecek? Eğer ona haber vermezse. Öyle değil mi? Yani o erkek, hanımına ben abdest aldım veyahut da almadım demese, bir kadın beynin banyonun içinde abdest alıp almadığını bilmeyecek. Ve burada Ummen Aişe diyor ki radıyallahu anhâ diyor ki e, ve la arahu yuhdithu yuhdisu vudu'en ba'del gusli diyor. Gusülden sonra tekrar abdest aldığını görmedim. Çünkü